Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Radiyallahu anhu anha anhuma ve kutdise ruh ne anlama geliyor? Radiyallahu anhu Allah ondan razı olsun demektir. Radiyallahu anha Allah yine ondan razı olsun demektir. Ama bu bayanlar için kullanılır. Anha e, ifadesi. Radiyallahu anha bayanlar için anhu erkekler için kullanılır. Anhuma da radiyallahu anhuma Allah o ikisinden razı olsun anlamına gelir. Yani hadiste bahsedilen iki kişi, rivayetin rivayette geçen iki kişi olunca Allah o ikisinden razı olsun. Mesela İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas ve Abbas radıyallahu an birlikte geçtiği için ondan ve babasından razı olsun anlamına gelir. Radiyallahu anhuma o ikisinden Kuddise Sirruh ise tarikatçıların çok kullandığı bir e, isimlendirmedir, sıfattır. Yani bunu e, tarikat şeyhleri için kullanırlar. Derler ki onun ismi geçtiği zaman Kuddise Sirruh. Yani Allah onun sırlarını sırlarını kutsasın, yücelsin manasındadır. E, Tabi bu da e, ne derece doğru olur? Orası ayrı bir konu. Çünkü e, Allah'ın insanlardan gizleyeceği, apacık beyan ettiği halde gizleyeceği sırlar, bazı kullar için ayırmış olduğu sırlar, maalesef böyle bir şey yok ama bunlar tarikatlarda geçiyor. Yani onlar sırlı dünyalar içerisinde geziyorlar. Zahiren uygulanan dinin bir de batınının olduğu ve bunu herkesin bilemeyeceği şeklindeki batır inançları, inancı taşıyorlar. Bu nitelendirmeler onlar tarafından kullanılıyor. Yani Se Sirruh şeklinde. Ee, ya da Kaddesallahu da diye diyorlar. Yani buna benzer bir takım isimler veriyorlar. Radiyallahu anhu anha anhum'a bu e, Arapça bir e, isimlendirmedir. Yani bir duadır. Arapça bir duadır. Sahabenin ismi anıldığında e, İslam kaynaklarında bu dualar okunur. Yani radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun şeklinde bu dualar okunur. Gıddîs-e Sirrut'ta dediğim gibi tarikatlarda, tarikat şeyhlerine kullanıyorlar. Bu isimlendirmeyi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.